Gülden şikayet eylemedi hara andelip, zahmaçtı derdin açmadı ağa yara handelip. Mecnun gibi o dala bu dala konup gezer aldanmış ağlı goncaya biçare andelip. İzzet olurdu belki gülü kama dest res sayetmese benim gibi eşara andelip. Güya olur mu her sene bir gül kasidesi arz etmeseydi hazreti hünkara andelip. Hayırlı akşamlar. 19. yüzyıl Osmanlı için her şeyin durağanlaştığı ve zorlaştığı bir dönemdi. Edebiyat dünyası da bu dönemden nasibini almıştır. Böyle zor bir dönemde şiirleriyle eski ile yeni arasında bir köprü olmuş. Keçeci Zade İzzetmullah ve şiirlerini konuşacağız bu akşam. Üstadım Hayati İnanç'la sohbetimize başlamadan önce Canveren Pervaneler Pervaneler TV Instagram hesabımızı hatırlatalım. Paylaşmış olduğumuz son gönderiye şairimizden paylaşmak istediğiniz beyitleri ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Çok genç yaşta aramızdan ayrılmış bir şairi konuşacağız 42 hocam. yaşında. aynen üstadı Şeh Galip gibi. İkisi de 42 sene yaşadılar bu dünyada. Aralarında 30 yıl var. Doğumları arasında 30 yıl fark var. 1829'da vefat etti. İzzet Molla merhum büyük üstadımızdır. Mevlevi şairleri arasında Şeyh Galip'ten sonra hemen listeye girse Sezadır. Bir diğer yönüyle meşhur sadrazam Keçeci Zade Fuat Paşa'nın babasıdır. Önemli bir Devlet adamıdır Fuat Paşa. Nükteleriyle tarihte özel bir yer tutar. İzzet Molla çok başarılı bir şair ve Galip merhumu e, sadakatle, samimiyetle takip eden, onun sayısız gazeline nazireler ve tahmisler yapan, onu kendine üstad kabul eden bir büyük üstattır her gazelinde sanıyorum herhangi bir istisnasını yani ben hatırlamıyorum, her gazelinde sondan bir önceki beytte ya da en geç son beytte mutlaka Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi, Selahaddin Zarkub yahut e, Şeyh Galip üstad Anar. Yani şiirlerinin içinde ben bir istisna görmedim bu Mevlevi büyüklerine. Atfedilmemiş bir şiirine rastlamadım. Üslubu çok tatlıdır. Seçtiğim, yani seçmekte çok zorlandım ben bu divandan. Geniş defa divan, divan çok hacimli, çok evet çok geniş bir divan. Birbirinden tatlı, çok sayıda gazel var ama programın süresini de dikkate alarak oldukça zorlu bir seçim yaptım. İlk başa koyduğum beyt şu, Şah pürgünün dehanı yaymacı dükkanıdır. Hokkasın cevher füruş kılmaz küşade bir ta'ab. Anlaşılması biraz zor görünebilir tabii ama gevezenin ağzı yaymacı dükkanı gibidir. Her yerde hemen açı verir. Halbuki cevher satan kişi gibidir. Ağır kimsenin ağzı. Naz olmadan, merasim olmadan açmaz diyor. Halk arasında bir söz vardır. Çerçi bağırır çağırır da Mücevher satan, altın satan adamın bağırdığını görmezsiniz. Kıymetli şey satanın ağzını bıçak açmaz. Öyle kolay kolay tezgahda her yerde Bir Bita'ap açmaz. Yani merasim olmadan, saygı göster çok ısrar edilmeden açmaz. Az konuşmanın faziletine işaret etmiş burada. Gerdû nusitemi bahtü siyah etmeye değmez. Billah bu gamhâne bir ahetmeye değmez. Felek Karabahtından şikayet ettiğine değmez. Vallahi bu gamhane bir kerre ah ettiğine değmez. Yalan dünyadır, geçicidir. Ah etmeye hacet yok. Sabırla tahammülle karşıla, çek git. Zaten tadımlıktır bu dünya, doyumluk değil. Değmez redifiyle devam ediyoruz oradan. O gazel biraz uzun ama ben üç beytini seçtim. Ahir-i kefi de giren gevheri maksud, der tahassür de şinah etmeye değmez. Eninde sonunda bu denize dalar, dalgıçlık yapar, riskleri göze alırsan, sonuçta bir inci elde edebilirsin, avcına bir cevher düşer ama o düşen cevher bu kadar yüzdüğüne, sıkıntı çektiğine değmez. <gülüyor> bu kadar zahmet çekeceğim de ne olacak yani? gibilerden. Nabi merhuma nazire olduğu anlaşılıyor. Bu beytin de bu mananın da oradan bir ilhamla söylendiği anlaşılıyor. Hançerin üzerindeki diyor kakmaları o kıymetli taşları oraya yerleştirmek için hakkak denilen sanat erbabı eline alır bir çekiç bir çivi benzeri bir şey. Oyar. Büyük eziyetlerle zor bir iştir. O oyduğu yere yakut, zümrüt, işte kıymetli taşı koyar. Böylece hançer çok kıymetlenir doğrusu. Değeri bir iken bin olur. Ama e, çektiği zahmete değmez diyor. Varsın baştaki gibi ucuz kalsın. Bu kadar da zahmet olmasın. ''Ey ya neşatu feleyin bir yere gelse bir angamı aşkı tebaa etmeye değmez.'' Dünyanın bütün neşeli günleri hepsi bir araya gelse bütün mutlulukları derleyip toplasan bir defa aşkın gamıyla ah ettiğine değmez diyor. Değmez ve selam. Şimdi Şeyh Galip merhumun varsa sendendir redifli çok yakışıklı bir on beyitli gazeli vardır. Mevlana Celaleddin Rumi hazretlerine hitaben yazılmıştır. Efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Niyano aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Benim feyzi hayatım hasıl ruhi revanımsın. Eğer sermaye ömrümde karım varsa sendendir. Diye başlar. Ona nazire olan beyitleri şunlar. Daha doğrusu bir beyt seçtim bu babda. Bilirsin ariyettir. Cami -i can cismi aşıkta bir iki gün hayatım müste varsa sendendir. Nazire'de İzzetmolla böyle diyor. Çok güzel bir mana. Bakın buna iyice dikkat etmeli. Bilirsin ariyettir cami, can cismi aşıkta. Aşığın bedeninde, cisminde can kumaşı, can elbisesi emanettir bilirsin. Ariyettir geçici olarak. Emaneti taşıyoruz derler ya eskiler. Nasılsınız diye sorarsın. emaneti taşıyoruz. Canı gezdiriyoruz yani. Henüz emaneti teslim etmedik manasında. Bir iki gün hayatı müsteğarım varsa sendendir. Şu dünya şu fani dünyada birkaç güncük hayatı müsteğar. Yani müstear kelimesinin burada kullanım biçimi çok enteresan. Takma adla hayat yani bu dünya hayatına hayat denilmesi mecazdır. Çünkü hayat sonsuz hayattır. İçinde ölüm olan. Sonu ölüm olan bir hayat. Nasıl hayat sayılabilir? Buna hayat denmesi mecazdır. İşte o mecazi, müstear hayatım varsa dünyada bir iki gün o da sendendir diyor. Yani ömründe kazandığı her şeyi üstadının feyzi ve bereketi, duası bilen çok güzel bir anlayışı yansıtıyor bu beytimde. Bi vücud olmak gibi yoktur cihanın rahatı. Görkesi mürgün ne damı var ne hodu sayyadı var. İzzatullah Molla ustalarını bir daha göstermiş işte. Bu dünyada rahat etmenin bir tek yolu var diyor. Bir vücud olmak. Yani varlık sıfatından kurtulmak, yani yok olmak. Yok olursan rahat edersin diyor. Örne verdiği örnekte muhteşem. Görkesi mürgün ne damı Görküsü simirgün ne damı var ne hodsay yağıdu var. Simirk dediğimiz anka kuşu. Simirk 30 kuş demek. O efsanevi hayvan 30 kuş cesametinde büyük bir kuş imiş. Zümrüd anka kafdağında yaşar. Masal kuşudur. Cismi yoktur. Adı var kendi yoktur. Bak işte diyor o Simurg'un Cismi olmadığı için peşinde avcı yok. Ona kurulan bir tuzak yok. Rahatı o sürüyor. Rahat etmek için buradan ibret al. Varlığından kurtulman lazım, sıyrılman lazım. Ee, ehli tasavvuf arasında meşhur, fani olma durumuna bir işaret. Nabi'den bir örnek beyti burada söylemem lazım. Sonra gelen bir iki beyte bakmak için kalmıştır redifli. Mi kalmıştır redifli. Nabi'nin çok güzel bir gazelinden tek bir örnek beyt. Mehi alem füru bedriken gördüm hilal olmuş, cerahat ya bu noksan olmadık kamil mi kalmıştır. Diyor ki abi Üstadımız, Dolunay'ı gördüm geçenlerde. O kadar güzel parlıyordu ki insanın gözü kamaşıyordu, çok güzeldi. Ama birkaç gün sonra baktığımda küçüldüğünü, zayıfladığını, hilale dönmeye yöneldiğini gördüm. Bu kadar güzelliğiyle Dolunay'ın başına bu geldiyse dünyada hiç kimse sahip olduğu makama, mevkiye, servete güvenmesin. Noksan yarası almadık, kamil yoktur diyor. Şimdi buna nazireler İzzet Molla'dan. Masûn-ı sengi cevridil beram bir <gülüyor> ser mi kalmıştır? O cevherle müzeyyen olmadık efser mi kalmıştır? Görülmüş mü acep bir sızmadık peymane iğdi de bu, bu bez mi gamda iş kesti olmadık sağgar mı kalmıştır? Bulur erbabı himmet nakdi cündü. istemez miras, pederden rüsteme gencinevü leşker mi kalmıştır? Nice fıskı yeden kanlar akıttı gülşenide devran, cihanda sengi meşhet olmamış mermer mi kalmıştır? ''Cihana lütfimon lakam kârım feyzetti acebbi ve ya izzet hariç az defter mi kalmıştır?'' Ah ya yani üstadımız hakikaten çok enteresan bir üstad yahu. ''Masune sengi cevri dilberan bir ser mi kalmıştır?'' ''Güzellerin attığı cefa taşlarına uğramadık bir baş mı kaldı?'' ''O cevherle süslenmedik bir taç mı var?'' Sevgilinin aşığa eziyet olsun diye attığı taşı mücevher, süs, kıymetli taş gören ve anlatan şair. Bununla yaralanmadık, vurulmadık, taç mı kaldı? Aşkın karşısında herkes acizdir demenin şaircesi bu. Görülmüş mü bir sızmadık peymane iyidi de ağlamayan göz mü var diyor. Bu dünyada kim ağlamadı? Güzel bir şair var. Şu Emrah Gökçe'nin üzerinde çalıştığı Misli isimli şair. Yani güldürürse bir vakitte ahır hznle eyler tamam e, ağlamadık peygamber mi kalmıştır o hatırlayamadım beyt ama yani diyor ki eğer güldürürse bir vakitte hznle eyler tamam e, sonunda hüzünle tamamlar bir ağlamayan peygamber Göz yaşlarına boğulmayan bir Resul var mı diyor. Bak bu dünyada hüznün hakim olduğuna dair bu bez işkest iş kest? olmadık sağ kalmıştır. Kırılmadık kadeh mi var ağlamadık göz mü var. Bulur erbabı himmet bak bak bak şimdi bak bu bu. <gülüyor> Bulur erbabı evet. himmet nakdi cündü istemez miras. Pederden rüsteme genci nevi üleşker mi kalmıştır. Himmet erbabıysen gayret sahibiysen ordunu da kendin yaparsın. Eğer sende o inanç varsa, hedefin belliyse, sen, gayretliysen, ordunu dahi, askerini dahi bulursun. Bak Rüstem'e diyor. Hani şu İran kültüründe çok Rüstem var ya, olur Rüstem. Evet. Babasından ona hazine ve asker mi kaldı miras diyor. Hiçbir şey kalmadıydı ama yiğitti, ordusunu da kurdu diyor. İşte burada kişinin kendi gayretinin, ne kadar önemli olduğuna dair işaret. Yine Şeyh Galip'ten bir beyti hatırlatıyor. Onu da şuracıkta kaydedelim. Şey. Ee, diyor ki e, Meydanda kendini göster. Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu düldülün? Hayber cenginde düldül Hazreti Ali'nin bindiği katır Katır olduğu için de babası eşek tabi sormuşlar katır hakimlerdensin diye attayım olur demiş. Fakat o kahramanlığın sebebiyle tarihe geçti efendim ve mükafat gördü cennet hayvanıdır ama babasını soran olmadı diyor. Yani sana himmetin tamam olsun gayretin noksan olmasın yeter ki miras kalmasına gerek yok destek almana gerek yok sen yetersin. Nice fıskı kanlar akıttı gülşeni devran, cihanda sanki meşhed olmamış mermer mi kalmıştır? Ee, mezar taşı olmadık mermer kalmadı, ne kanlar akıttı zaman denilen... Gülşen'i devran diye anmış onu Cihanı lütfimun lakam kârı Naktı feyz etti Acab bivaya izzet haric ez defter mi Kalmıştır Hazreti Mevlana'nın feizi'nden istifade etmeyen Kalmadı yer gök onun feiziyle Doldu acaba bu nasipsiz İzzet mi defterin dışında kaldı diyerek Kendisinin manen Zaafını itiraf manasında Kusur noksanını itiraf manasında Acab bivaya izzet haric ez defter Mi kalmıştır Şimdi hocam Hı. bundan sonraki Beyt'e geçmeden şöyle tamam. bir parantez açalım. Aç bakalım. Ee, geçen haftalarda da ufaktan böyle değinmiştik ama hani konu e, biz biraz daha gazelleri e, irdeleyelim diye uğraşıyoruz. Şimdi e, hayat dersi olarak bize çok güzel bir ders verdi biraz önce. Evet. Ee, dediniz ya bederden e, müsteme genceyi büyüyleşker mi kalmıştır? Mesela bugün ee, bu bahsettiğimiz Zat muhtarın çok kısa bir ömür yaşamış. Evet. Ben e, bu kadar ama yüz yıllık bir, hayat tecrübesi yansıtıyor. Sanki. Hacimli bir divanı görünce dedim ki herhalde bir 80-90 vardır diye bekliyordum. Ya. Bunun dışında beş tane daha eserini sayıyorlar. Ya, bir müstakil divanı daha vardır yani Mühened Keşanlı için. Şeyne aşk var mesela çok bilinmiş, evet, çok meşhur evet, olan. Evet. Ve şimdi kendisi de bir şeyler söyleyen, yeni şeyler söyleyen cümlemde de söylemiştim eski ile yeni arasını bulmaya çalışan ve burada da bak böyle güzel şeyleri ben de söylüyorum, biz de söyleyebiliriz diye bilen geri taraftan da bugün işte yani kişisel gelişim işte insanın kendisine hayat manifestosu olarak seçebileceği şeylerle alakalı birçok çalışma yapılıyor ama şuradaki sadece evet. bir beyit bize. Ya. Hayat alışkanlık edip asmalıysak, evet alışkanlık haline getir, asmalıyız. Tekrar etmeli, ezberlemeliyiz. Güzel olur. Ee, göreceğimiz yerlere de asmak yakışıklı olur. Yani kendi üstadlarımızdan alacağımız dersler varken, bu kadar imkan elimizdeyken, sadece birkaç kelimeyi tanımıyoruz diye uzak kalmak ve ondan bundan akıl dilenmek doğru olmuyor dediğim gibi. Meşhurdur ki fiskile olmaz cihan harap, eyler onu müdahaneyi aliman harap. Al sana bir büyük ders daha. Günahların yayılmasıyla, fısk ile cihan harap olmaz. Yani günahın cezası vardır. tövbe etmezse, ahirete intikal ederse, affa veya şefaate kavuşmazsa bunun karşılığı vardır. Ama bu harap etmez dünyayı, yıkmaz yani. Gök, gök kubbe tepene göçmez bu yüzden. Ama bir şey var ki yıkar. Müdahane-i aliman, alimlerin gevşekliği. Dünya için dinden vererek, hatır için fetvalar vermeleri, dinde gevşeklik göstermeleri işte o alemi yıkar diyor. Şimdi e, özü, önümüze koyduğu şey çok önemli. Günah işleyen, günah işlediğini bildiği müddetçe kusurunu itiraf eden yaramaz çocuk gibi yani. Ne yapalım işte böyle bir hataya düştük pişman da yani falan, boynu bükük iman mümin tavrı bu. Ondan harap olmaz alem ama... Alim güveniyorsunuz kendisine diploması var cibbesi var efendim saygı uyandırıyor herkes de güvenip soruyor o da cevabını eğip bükerek veriyor ya zengine ya devlet sahibine ya ne bileyim hatır için falan filan işte o, o berbat diyor o yıkar diyor alemi ulema su der eskiler kötü alimler derler ve insanların en kötüsü alimlerin kötüsüdür diye hadisi şerif vardır malum. Amali hayr-ı midir kasrı cennetin, mümkün mi çıkma olsa eğer merdüban harap. Süllem Arapça kökenli, Nerdüban Farsça kökenli, merdiven demektir. Nerdubandan merdiven oldu zaten Türkçemizde de. İki defa merdiven lafını kullanıyor. Birinci Mısra'da cennet köşklerinin merdiveni hayırlı amellerdir. Amali salih, amali hayırdır. Eğer o merdiven harap olursa çıkılabilir mi istiyor? Yani hayır işte iyilik yap. Bir mevsimi baharına geldik ki alemin bülbül hamuş havzehi gül sitan harab. Öyle bir zamanda geldik ki dünyaya, öyle bir baharına geldik ki biz şu alemin bülbül susmuş, havuz boş, gülistan harap. Çıkmaz bahara bir da biçare andeli, pecmürde bal vakşita aşıyan harap. Mevsimi bir daha vurguluyor. Öyle bir dönem ki bu diyor, kanat kırılmış, mevsim kara kış, yuva harap. Bu kuş diyor bahara nasıl çıksın diyor yani. Bu kuşi bu kuş, bu kıştan bahara nasıl çıksın? Elbette bir sütunu olurdu bu kubbenin. İzzet nihayet olmasa kevnü mekan harap. Bak diyor kevnü mekana dünyaya bir sütun yok bir direk yok diyor. Harap olması mukadder de ondan diyor bak direği bile yok. Şimdi efendim çok özel bir şiirine geldim. Bunu okurken biraz böyle ön bilgiye ihtiyaç var. Ee, meşhur alim Mevlana halid Bağdadi Hazretlerinin Osmanlı mülkünde şöhreti yayılması üzerine 1800'ler yani 1800'lerin ilk yarısı hatta başları II. Mahmut Taht'ta ve evvela Bağdat'ta sonra Şam'da irşat faaliyetlerini sürdürüyor. Etrafında insanlar pervane oluyorlar. Bir gönül sultanı gerçekten çok bir, tanıdık da biridir Necip Fazıl Kısakürek merhumun şeyhini şeyhini şeyhini şeyhidir <gülüyor> efendim. E, onun bu ni kıskananlar oluyor Mevlevi ekolu içinde. Pek de iyi niyetli olmayan bazıları kıskanıyorlar ve Mevlana Halid'i kötüleyerek gözden düşürmeye çalışıyorlar. Padişah ona hürmetkar olmasın bizim saltanatımız sarsılmasın falan imkanlardan mahrum kalmayalım diye. Çok da abartıyorlar hatta çirkin şeyler oluyor filan. O esnada bu samimiyetsiz sözde mevlevileri susturup hakiki alimin kıymetini insanlara anlatmak üzere muazzam bir şiir yazıyor. Çok uzundur bu şiir de ben bir kısmını aldım. Şimdi Hayırdır? bir iki kıta. Bir takım iman füruşan bir alay din, satma da su amali din. Onların destinde kalmış muzdaripken Halidin, Bir mükemmel zat şimdi eyledi ikmalidin Şeyh Halid'dir gülü ruhsarı millet Halidin, Asitân-ı huldi cennet fedhuluha Halidin. Şah-ı abdullah ı Azam yani Kutbi i Dehlevi, Ruhi cismi bende yancanı cihanı manevi, Bir çerağı ile verdi aleme bu Pertevi, Bezmgâh-ı Adne döndü serbeser dünya evi, Şeyh Halid'dir gülü ruhsarı millet halidin, Asitân-ı hüldi cennet fedhulûhâ halidin, Destgâh-ı kâleyi irfana oldur nakşbend, Resmeder isterse tarı ateşe musipend ''Eyle iman kim keramatıyla memlûkû yukent'' Doza'yı inkarına düşme olursun dertmen. şeyh haliddir gülü ruhsarı millet halidin asitanu huldi cennet ha halidin olmasam ben bende iman la halaletdin eğer tacı fakrın etmemiş olsam o şahın sibiser baş koyup dergahına izzet olurdum hakedar arzı halim eylesin şama revana eşkiter şeyh haliddir gülü ruxarı millet halidin asitanu huldi cennet fedhuluha halidin deyin. Öyle uzun yani seçtiğim kısım da uzun oldu. Canım, Estağfurullah. Şimdi ya. bu ahengi Dinle göstermek, de göstermek de. için manayı sonraya bırakarak okudum sonuna kadar yani dinleyicilerimiz de bizi bağışlasınlar. Ne dedi? Kısa kısa yani çok uzatmaya evet. vakit müsaade etmez. Bir takım din şarları dini dünyaya alet edenler var bozuk laflar ediyorlar sağda solda ben de Mevlevi'yim ama onlara bakmayın siz öyle bir zattan bahsediyoruz ki onlar dini İslam'a da zarar verir Müslümanları rencide ederken şey Halit isminde bir zat-ı şerif geldi o diyor Kur'an-ı Kerim'de övülen hakiki Müslümanları da çok güzel bir modeldir ebedi cennetle müjdelenenlerin ta kendileridir sıratı müstakim üzeredir diyor aman onlara dikkat edin diyor İrfan kumaşına ee, Kale-i irfan, irfan kumaşına dokuyan, nakış yapan diyor tezgahın sahibi, destgah çok ilginç destgah Farsçadır tezgah Türkçe öyle geçmiş. Ee, kerametleri meşhurdur diyor gönül sultanıdır diyor gönüllere hükmeder şeyh halettir mütekerrir beyit devam ediyor. Son kıta, son okuduğum kıtada ise ben diyor Hazreti Mevlana Celaleddin kapısına bağlanmış olmasaydım, buranın mensubu olmasaydım e, de sizin dergahınıza baş koyup orada ee, köle olmayı canıma minnet bilirdim ama siz diyor beni kabul buyurun diyor beni mensuplarınız arasında sayın şefaatinizden duanızdan bizi mahrum etmeyin diye uzaktan gözyaşım size aksın diyor dilekçe gibi diyor arzı halim eylesin Şam'a Revana eşkiter şey halettir güler millet halidin asitanı hulli cennet fehuluha halidin İslam ümmetinin süsüdür efendim sanki yanağındaki ben gibi bir güzelliktir din derlerdi büyük alimlere eskiler dinin süsü manasında mesela İmam Gazali'nin de böyle bir böyle anılılmıştır din, dinin süsü. Hocam isterseniz o burayı bitirdiysek Bitirdik. Can veren pervaneler TV ve Instagram hesabımızdan gelen yani onları ihmal etmeyelim ya. Burada zahmet Yine edip izleyicilerimizden gelenler var. Onları Okumak. paylaşalım hocam. Ee, bol bol selamları var hocam. Aleyhüm İzleyicilerimizin. Selam. Yunus ellerinizden öpüyormuş. Berhudar ee, olsun. <gülüyor> Estağfurullah. Birçok takipçimiz de sağ olsunlar. Bugünkü sohbetimize konu ettiğimiz İzzet Molla'dan Beyitler paylaşmışlar. Evet. Afyon'dan, Erzurum ve Ankara'dan selam gönderen Aleyhüm izleyicilerimiz selam. var. Ee, bir de hocam pek çok genç kardeşimizden geliyor bu mesajlar işin güzel tarafı da bu evet. hoş evet. tarafı da bu bu arada Şırnak ilimizden de selamlar var Ve Şimdi bu gençlere bu arada bir şey söyleyelim hocam biraz önce bahsettiğimiz mevzuda vardı ya yani manifesto değerinde olan beyitler vardı ne söyleyebiliriz yani bu gençlere bizi madem can kulağını vermiş dinliyorlar vakitlerini ayırıyorlar kendi üstadlarımızdır kendi dilimizde ee, samimi dindar Müslüman olan bu üstadların seç, seçerek getiriyoruz buraya eserlerini de kendilerini de. Takip edilmeleri halinde yani moralimiz yükselecektir. Kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Bunlar bize kalan mirastır. Ee, sağa sola bakmamıza hacet yoktur. Ancak lisanımızı İyice sağlamlaştırmamız, lügatla daima hemhal olmamız, ilgiyi kesmememiz, moralimizi de bozmamamız gerekmektedir. Çevre bizi desteklemeyebilir, doğrudur. Güzelin doğrunun müşterisi fazla olmaz. Hakikat tenhada bulunur. Milyonlarca kişinin yoğun bir dikkatle reyting patlamaları yaparak bu hadiseye yönelmelerini beklemiyoruz. Böyle bir şey e, yani fazla iyimserlik olur. Ama ilgiyi esirgemeyen, merakı uyanan gençlerimizin, sevgili kardeşlerimizin hiç morallerini bozmadan azar azar da olsa, birer beyit de olsa gün be gün öğrenmeye devam etmeleri kendilerini zenginleştirecektir. E, tavsiye ederiz. Şeyh Galip merhumun çok... Parlak bir beyti kaldı redifli beytine. Nazireler okuyacağız birkaç beyt. Ee, önce galip ne dedi? Neden bu kadar üzerinde duruyorum? Bakın. Budur dadu sitadu dehreden sudu ziyan ancak hezaran zudan bir peşiman olduğum kaldı. Budur dadu sitadu dehreden sudu ziyan ancak Hazaran arzu'dan bir peşiman olduğum kaldı. Dünya pazarına geldim, alışveriş yaptım, aldım, sattım falan filan. Ama neticede muhasebe ilmi ne girdi ne çıktı ne kaldı. Bakıyorum e, ne kaldı. Dünyadan ayrılırken elimde ne var? Binlerce arzu besledim. Bir pişmanlıktan başka bir şey kalmadı asmaralık deyip dünyadan çekip gidiyor. Giderken söylenecek sözlerdir bunlar. İşte buna naziri olarak İzzet Molla üstadımız 3 beyit seçtim. Açılmazmış meğer gül gonca-i ikamım bu gül de benim hasret keşif faslı bahar an olduğum kaldı. Mer, leyla derunum hanesinde eylemiş mesken, Benim mecnun gibi sahrada puyan olduğum kaldı, Süpürdüm küncü dilden gerçi genci mali hülyayı, Misali kanzi köhneca'yı maran olduğum kaldı. Mer, benim saadet gülüm açmayacakmış, Onun açılma ihtimali yok imiş, Boşuna baharlar bekleyip ömür tükettim heyhat, bu dünyada saadetin sadece adı varmış meğer ne bileyim cahildim kandım diyor ya dünyanın derdine kandım türküde. Meğer Leyla aranan sevgili benim gönlümü mesken tutmuş içimdeymiş aramak için çöllerde ömür tükettiğim kaldı. Hey ha diyor boşa ömür harcadım. Aradığım bendeymiş diyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Niyazi buyurdukları gibi. Süpürdüm küncü dilden gerçi gencimali hülyayı, misali kenzi köhnecai maran olduğum kaldı. Gönlümün sarayını köşe bucak süpürdüm temizledim her türlü mali hülya'dan olur olmaz arzulardan şundan bundan temizledim dostu mihman etmek için dostu misafir etmek için ancak son tahlilde yılanlarla çıyanlarla kenzi köhne köhne e, hazinede kala kaldığım kaldı tam bir yeis hali şimdi hazinenin olduğu yer e, mağaralardır izbe yerlerdir ayak basmadık işte abi hayat zulüm Atta bulunur derler. Ama orada yılanlar çıyanlar da vardır. Tehlikeler de vardır. Yani maksada kavuşma imkanı ile tehlikeler at başı, baş başadır. İkisi bir arada olur. Ben diyor maksada kavuşamadım. Yılanlarla kala kaldım kaldı. Burada bina, biraz Hint usulünün sepki hindi dediğimiz Hint tarzı şiirin kokusunu seziyoruz. Var idi. Bu defa nazire Nedime. Malum Nedim 1730'da vefat etti. Ee, arada işte 1829, 100 yıl, 99 yıl var. Nedim'e de bir aziresi var ki ağzınıza layık. Nedim'in mezar taşında yazdığı söyleniyor. Gidip görmek nasip olmadı. Karacahmet'te yatıyor. Ey Nedim ey bülbülü şeydan için hamuşsun. Sende evvel çok nevalar güftü var idi. Ey Nedim ey çılgın bülbül. Ne oldu da sustun. Sende güzel edalar sadalar vardı nevalar vardı. Ne güzel öterdin sen falan diyor. Böyle ölüm hüznünü anlatan. Ona nazire de. İzzet ha sen gelmeden evvel ne mi şairin misli halk olmaz yu çok küftügülar var idi. Hamdülillah der kihi bun laya döktüm kalmadı. Ben de evvel babı gayre abrular var idi. Nazire belki aslından bile güzel. Ey İzzet diyor İzzet Üstadımız. Sen gelmeden evvel Nedim gibi şair bir daha gelmez filan diye dedikodular dolaşıyordu. Allah'a şükür geldin de görüldü ki varmış. Daha iyisi varmış hatta filan diyerek övünüyor. Hazreti Mevlana'nın kapısına döktüm de kalmadı çok şükür diyor. Ondan evvel olur olmaz yerlere, gayrı kapılara epey yüz suyu döktüydük diyor. Yani kamil bir mürşide, kamil güzel bir insana tabi olma güzelliğini, neşvesini anlatıyor. Şimdi... Okuyacağım ise Hayali Bey merhumun, Mısra'yı Be beyti merce mercestesi. Cihan ara, cihan içindedir arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Meşhur beyt. Hayali Bey, 1555. Derler ki en üstün, en meşhur, en çok tanınan beyti budur. Dünyayı... E Yaratan Allah'ın eserlerini görmek mümkün ama eserden müessire yol bulmak için anlayış lazım, irfan lazım. Aramayı bilmezse bulamaz insan da demek oluyor iç mana olarak. O balıklar ki denizdedir ve denizi bilmezler diyerek de gözümüzün önünde resmi çiziyor. Harika bir üslup. Buna tahmisi var işte onu yaz getirdim buraya. Evet. Cedelkaran bilirler mebhası davayı bilmezler. Midada asa kalıp elfaz da manayı bilmezler. Girerler halka-i tevhidehu yuhayı bilmezler. Cihan ara cihan içindedir ara bilmezler. O mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler. Nazire yaparken o yerine şu demiş. İzzetli ise evet. şu mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler. Dediği nedir? Cedelkaran. Yani tartışmayıysa ben gürültü batırtı yapan böyle cedelci hiç makbul değildir yani cedel ya, ced, işi cedel olanlar bahşi bilirler laf etmeyi bilirler de davadan habersizdirler. Mürekkep gibidir onlar. Lafızda, sözde, yazıda kalırlar. Manayı bilmezler. Tevhid halkasına girerler. Başkaları gibi zikir çektikleri de olur ama huyu hayı bilmezler. Zikir kalplerine işlemez. Cihanara, cihan içindedir. Hayali veya sözü teslim ediyor. Azizim, akıl olur mu şöhrete, dilbeste, izzete bir nağmedir bu suyti cihan müstaardan. Yani çok ustaca demiş kardeşim ya. Yine akıllı, dedi, akıllı dedi. Akıllı dediğin akıllı adam diyor. Şöhrete gönlünü bağlar mı izetciyim diyor. Akıl olur mu şöhrete dilbesta izete? Bir nağmedir bu su'ti cihan müsteardan. Bu cihandaki feryat, bu vaveyla, bu yüksek ses, bu sada, bunlara bir namedir ki diyor. Müstear makamından, müsteardan. Yani takma biraz önceki beyitte geçmişti ya lakap aslında yok da öyle e, gibi yani mış gibi mış gibi makamındadır diyor bu cihanın sıyti kavgası sadası diyor sıyti çeka çakı tuğdan nefinin o meşhur beyti evci havada sıyti çeka çakı tuğdan avazı Ra saikare gümkün anı olur savaş anlattığı beyitte çat pat gümkün çok net bir şekilde aliterasyonla gösteriyor bestir best ey gönül sana dergahı mevlevi ayrılma asitaneyi gerduğun medardan. Sana yeter diyor mevlevi dergahı diyor. Ey gönül ayrılma diyor bu feleğin etrafında döndüğü bu güzel mekandan ayrılma. Sen şimdi bir de işaret levhası seçtin. Söz oraya mı geldi? Bak bir de orada yeni mesajları evet. İlk hatırlattın. Şimdi hocam Şırnak'taki kardeşimiz diyor ki hocamızı Şırnak'da bekliyoruz. Olur. baş Başüstüne davet yani kabul edildi. Selamlarında yani ilgitelim Olur. buradan. Şimdi hocam e... Aleykümselam. biliyorsunuz her şairden biz bir işaret levhaları bölümü bakalım seçiyoruz. Bakalım çektim seçtim Şimdi merak etme. Şimdi o kadar şiir okuyunca benim yani... seçtiğim Beyit çok şey kaldı. Yo yo yo İzzet Molları'nın değil mi gene? İzzet Mollarım. evet. Mecnun gibi aşıkları var Zülfü telince Leyla sözü efsanedir ol maha gelince. Aa. Burada duralım hocam Aa. sözlüğümüze bakalım, bakalım. isterseniz. Yine biraz önce genç arkadaşlarımıza ettiğimiz tavsiyelerden birisi de sözlük kullanmaktı. Mah kelimesini, mah seçtik. kelimesini seçtik. Güzel. Çünkü mahı aslında çok duyduğumuz, çok bildiğimiz bir şey. Mahtap. Mahtap. Mahlika. Mahtap. Evet. Ee, şöyle geçiyor hocam. Evet. Ay, güzellik mahveden. Ve ayrıyeten de bendeki notla şöyle bir şey var. Resul-i Ekrem'in bazı kitaplarda geçen bir ismidir. Nübüvvet ve Risaletinin nuru, küfürü, Karanlıkların mahvettiğinden bu isim verilmiştir. Doğru. Ya o Arapça varmış. kökeni. Evet. Kelime Farsça. Farsça olunca ay manasında. Arabi kökenli mahveden. Mah. Evet. İkisini, ikisini aynı anda kullanıyor çoğu kere şair. Yani e, tevriyeli kullanıyor Beyt'te ise denilen galiba şu mecdun gibi aşıkları Var zülfü telince Leyla sözü Leyla sözü Oku bakayım orayı Leyla sözü efsanedir, efsanedir. On maha gelince ha, Şimdi o diyor Öyle bir güzel ki gidiyor Zülflerinde saç telleri Adedince aşıkları var diyor Mecnunları var diyor ee, öyle bir güzel o fakat ikinci e, Mısra'da sırada Le bahsetti Leyla da diyecek şimdi leyla bile diyor hikaye kalır onun yanında diyor yani öyle bir güzelden söz ediyorum ki size diyor Leyla diyor orada şey yani hikaye kalır diyor yani bir kıymeti yok diyor böyle övülen güzel böyle övülen sevgili Allahu alem Rasullü Efendimizdir yani bunun bir nahttan alındığını hissediyorum. Keşke ben de çalışsaydım dersime. Aferin. iyi çalışmışsın. Tebrik ederim. Evet, teşekkür ederim. Gönlümden redifli gazelinden çok etkilenmiştim ve ben bunun üzerinde epey durdum yedi beyit. Ben buraya şimdi üçünü getirdim. Hacep bu ateşi firkatle kimler ya ne gönlümden demem kim yakmaz zira korkarım diva, ne gönlümden vatandan kalmadı Ahmet Südeyler Ah'dan gayrı ne ol mehru'dan aldım bir haber hala ne gönlümden, olur rencide de hatır geçse gönlümden dahi buslat, nihan bir yol mu vardır hatırı canane gönlümden. Allah Allah. Ben diyor bir mum gibi çıktım ortaya yanıyorum diyor, mum yandığı zaman pervaneleri etrafına celbeder ve onları yakar kavurur kül eder diyor. Ama diyor ben o pervanelere acıdığımdan dolayı yakma falan da diyemem gönlüme hışmından korkarım diyor. Aşka söz geçirilmez diyor. Nasibi olan gelecek yanacak yapacak bir şey yok diyor. Beni yakan onu da yakacak diyor. Kendini mum yerine bu aşka tutulanları da pervane mevkine koyarak muazzam bir e, metafor yapmış. Ve vatandan kalmadı Ahmet, şu değiller ah'dan gayrı. Gurbette söylüyor bunu, Keşan'daydı da uzun müddet gurbette kaldı. Evet. Vatandan diyor, ah'dan başka gelen giden yok diyor. Bir ah kaldı diyor gelen giden vatandan diyor. Ne ay, de mahdedin ya şimdi, burada da geçiyor ma. Ah. Ne. ne o ay yüzlüden aldın bir haber, ne gönlümden diyor, habersiz diyor. Yani gurbet, gurbet hali böyle bir şey işte. Yani... Kalbi kırılıyor o sevgilinin diyor, vuslatı düşündüğüm anda diyor, olur rencide, hatır geçse gönlümden dahi vuslat. Söylemeyi geçtim, yazmayı geçtim, kalbimden geçilsem diyor ona kavuşmayı kırılır diyor, hatırı rencide olur diyor. İçimden geçeni nasıl biliyor acaba, kalpten kalbe bir yol mu var diyor. Ve tabii bu sual şeklinde tecahüle arifane bir söyleyiştir. Evet kalpten kalbe yol vardır. Minel kalbi ilel kalbi sebilâ. Bir başka muhteşem gazeli eylemişlerdir Redifli Şeyh Galibe Nazire. O akıllar ki rahın semti takdir eylemişlerdir. Çıkar yol ancak oldur hüsnü tedbir eylemişlerdir. O akıllılar ki takdiri yol tuttular, takdire rıza verme yolunu seçtiler. Helal olsun çıkar yol ancak odur. Güzel yol tutmuşlar diyor. Onlar kazandı diyor. Takdire rıza ver. Şu beyt Allah'ım ya Rabbi. Her beyt aynı heyecanlıyor. şerar ahı dana eşki çeşmi ab kılmışlar. O sayyadan kemürge mürgikâmı nahcîr eylemişlerdir. Nahcir, av, sayyad, avcı. Av ve avcıdan bahsediyorsak kuş, avlanacak kuş, saadet kuşu, kam. Saadet kuşunu avlayanlar oldu diyor. Ama onların kullandıkları av malzemesini sana söyleyeyim de ava çıkarken diyor ona göre hazırlıklı çık. Kurdukları tuzağa yem olarak gönül kıvılcımını, su olarak gözyaşını koydular da o sayede avladılar diyor. Av ağlamadan avlayamazsın diyor. Murge kamı Saadet kuşunu avlayanların kullandığı malzeme ikidir. Su ve ateş. Hangisi hangi ateş? Gönül ateşi, gözyaşı. Zaten insan bu ikisinin bileşimidir. Ustalık da böyle bir şeydir. Evet. Valla şu beyti söyleyen adama başka hiçbir şey söylemesine gerek yok ya. Ya ben abartıyorum filan zannedilmesin Allah aşkına ya şu konu üzerinde. Şimdi hocam yani çok kısa bir ömür yaşamış. Demek ki bir 80-90'ı görseydi mübarek. Bu nedir ya? Bayağı... Bu nasıl bir duyumdur yani satıyı yaşamıyorlar demek ki üstünden geçip gitmiyor. Yani yüzeysel diyorlar ya şimdi öyle yaşa şey derin demesine. De hocam şimdi bütün programlara konu ettiğimiz şairleri biraz önce geçit töreni yaptı. Şeyh Galip, ya, Nabi. Nabi ne diyeyim. İşte Nedim bir şey yani. İlginç bir şekilde o dönemde bunların hepsini gündeme getirip onlara nazireler yazarak işte tahmisler yazarak bak bunlar da var. Yani, nasıl bir kültür birikimidir değil mi? O kültür birikimini sağlayabilmek zaten büyük bir ömür istiyor. E, bu 42 yani an, yıla nasıl sığdı bu? Işte örnek veriyorum şu an profesör olacağım diyorsanız 45 yaşı falan doldurmanız lazım. Profesör ki, nedir diye sormuşlar da rahmetli profesör Sami Zan'a. Üniversiteye girip de çıkamayana profesör derlerdi. <gülüyor> Meali aşk çıkmaz sözlerinden Kaysu Ferhad'ın o bahsi her biri bir başka tabir eylemişlerdir. Ne Mecnun'dan ne Ferhat'tan dinlemeyin diyor aşkı doğru dürüst anlatamazlar. Çeşit çeşit konuşmuşlar onlar diyor. Aşk başka bir şey ben anlatırım demek istiyor yani. ''Kimin başında sevda varsa bir bir toplayıp uşak gelince taseri Mecnun'a zincir eylemişlerdir.'' Herkes çektiği ızdırabı Mecnun'a havale etti diyor. Herkes Mecnun üzerinden anlatıyor. Yıkıldı hatırım şad eyledim husadı hamd olsun Anın nakzıyla çok virane tamir Eylemişlerdir benim gönlüm Yıkıldı ama hasetçiler mutlu oldu Allah'a şükür birilerini sevindirdik Diyor ben kahroldum mahvoldum Diye o hasetçiler kötü niyetler Sevindiler diyor Allah'a şükür bunu hamd ile Söylüyor vakit bittiler gibi Bakıyorsun öyleyse hemen Son söyle dakikamızdayız hocam. Rakip olsun sevindi Sayesinde bahtı bir Dadın felekten Gördüğüm cevriyle tebşir eylemişler Bari rakip sevindi diyor benim çektiğimiz zıraplarla Allah'a şükür herkese faydamız var bizim bilinse aşkı mutlak kimse olmaz izzete aşık koyup namın muhabbet hüsnü tabir eylemişlerdir aşkı mutlak gerçek aşk bilinseydi kimse aşk yoluna giremezdi. Olur olmaz tutkulara muhabbet, sevgi, aşk adını vermişler. Hüsnü tabir etmişler diyor. Kuruntudur diyor. Gerçek aşkı bilinseydi ortada kimse olmazdı. Olanlar gencil yefnaya, malik Hatta koyup dünyayı azm-ı dergeyi pireylemişlerdir. Sonsuz, bitmez tükenmez hazineye sahip olanlar bu dünyada rahatı bırakıp, dünyayı terk edip, Hazreti Pir'in Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergahına doğru yöneldiler diyor. Diğerlerine artık. Ah nasip olursa. Var mı var mı bir dakika? Ahdan gayrı bilen var mı dili suzanı mı? Etmedim mahrem derunum derdine öz canımı. Hiç kim sormaz cihanda bayisi efkanımı. Bir yıkan vardır demezler hatırı viranımı. Su besu mecrayı eşkimden akıttım kanımı. Her görem tayyip kıldı dide-i giryanımı. Eyledim tahkik görmüş kimse yok cananımı. Bu da fuzuliye yedileme idi. Fuzuli'yi de anmış olduk bu vesileyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bu akşam da kadim edebiyatımızın temsilcilerinden Zade İzzet Molla ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka bir şairimiz de karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.